Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübrası Modern Sabahlar devam ediyor. 8.26 oldu saatimiz. İyi kalpli insanlar. Hepinize bir kez daha günaydın. Perşembe sabahında ne maceralar yaşanıyor dünyamızda. Kimler mağdur, kimler mağrur? onları öğrenmek için. Günün gazetelerinin sayfalarını çevirmeye başladık. Her ne kadar günün gazetelerini yayına aktarmak yasak olsa da biz... ...e... Ee, Türk dışından getirdiğimiz gazetelere baktığımız zaman o yüzden bir sıkıntımız... Ben bir de oldum. evdeki eski gazeteleri eski topladım. Eski gazeteler. serbest Hayat, olmuş. Hay gazeteleri olduğunu Sen çok iyi biliyorsun Ege. Çok... Le Figaro gazetesiyle başlayacağız bugün ama evet, e... Ben La Gazette de Sport'la başlamak istiyorum Oktay. Çünkü Galatasaray'ı istersen bir tebrik edelim. Alkış falan yap Ege. Alkış falan yok mu? Alkış, yap, alkış efekti var. Alkış efekti lütfen. Allah'ını seven alkış yapıyor diyoruz bizde. de. <gülüyor> iki <Karanike>, Halil olarak. <gülüyor> Çok güzel oldu efendim. ya vallahi durup dururken bir neşvem yerine geldi şu lafınla Ege. Ee, bu arada e, dün e, Harvard'dan bahsetmiştik. Bu sabah saatlerinde gördüm ben ses getirdi bu yayınımız. Utkan hocamız bize ulaştı Twitter'dan. Şaka yapıyorsun. Utkan Demirci tişört işi kolay hiç dert etmeyin diye bir e, Twitter'da çıkmıştık. Utkan hocamın elini ayağını... Bir de diyorlar yayında bilimden bahsetmek hiçbir şey getirmez. Bak bir bilimden bahsedip ki getirirdik işte. Valla ben cümlemi bitireyim de Keşke Utkan Hocam'ın elini vardı. ayağını diye kaldı cümlem de. Evet. Öperim, öperim Utkan çok, Hocam öperim. Çok iyi oldu seni tamamlamış olman. Bugüne kadar benim Free Bizim vardı Harvard Üniversitesi'nden. Çünkü oraya gittiğimiz zaman bir Free Bizi almıştık bir de kupa almıştık. Tam ya. böyle üniversitenin karşısında. Onun şeylerini satan bir mağaza tipi bir şey var. Utkan Hoca'nın başarısını da hatırlatalım. Dün tabii dinlemeyen ki. dinleyicilerimiz gazetelere de Harvard'ta e, Harvard'da beyin Yapay... dokusu geliştiren sinir dokusu, beyin dokusu, evet. beyin dokusu geliştiren ekibin başında Utkan hocamız. Ee, ve o zaman herhalde e, T-shirt kolay dediyse Bana değil, da 2-3 santimlik bir doku verecektir herhalde yama olarak T-shirt'in içine koysun katlasın Hemen daha fazlası Hemen, hemen. bir şey bir, arsız, adam bir şey Abi bir dakika zaten Adam üreticisi değil mi bunun kardeşim maliyet Maliye. ne kadar yani imalat yapıyor İmalattan alacak En ucuzu T-shirt'e gelelim Ya t-shirt'in alacak tonoloji tişörte cebinden, cebinden para cebinden verecek cebinden karşılayacak ama beyin doktoru bile laboratuvardan bassın 2 cm daha atın senin için ya. mi kullanacak ya, ona, ya. o da öyle diyecekti dur bakalım yani hocam kaç santimetre yapıyorduk diyecekler ona İki santimetre daha fazlasını yapın diyecek Utkan Hoca eline hesap makinesini alır bak e der bana bana gelişi bu bana gelişi oluyor al sana oraya yazacak hesabı kitap ama sen de maliyeti karşılayacaksın. Tişört iş kolay demiş. Harvard otobüsünde yere de bakacağız artık demiş. Kurban olurum. Ee, Kurban olurum Huttan Hocam. Ben anlamadım yalnız. Bedok kontenjanından gireriz diyorum demiş. Bedek. E, bedok, bedok. Beden dokusu. Beyin dokusu. Ha beyin dokusu şeyisi. Ha beyin dokusu mu? Do... Işte, Bedoklar. Doğru ya. Tamam, da, tamam, oradan şey bedok. Valla bravo bayra. Fayra. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek. Ben yalnız şey istiyorum. Kış geldi. Şu şeyler var ya. Kıslastik mi? <gülüyor> ne? Harvard kış, kış Hocamızdan kış lastiği istiyoruz. Hocam kış lastiği vallahi üçüncü senesi. Bu sene zor geçeceği benzer. Harvard kış Hocam, lastikleri yalnız, çok iyi diyorlar. Ben kış lastiklerimi aldım. Ee, benim de bir şey ihtiyacım var ya. Arabayla ilgili olması şart değil değil mi? Değil değil. Tamam. Evet ihtiyacım Herbest var ihtiyacım. sorunu da söyle koltuk takımı istiyorum ben bir Utkan Hoca. Vallahi diye. evlendiğinden biri değiştirmedi. Adam. Değiştirmedik. Vallahi, Harvard yani. koltuk takımları çok uygun diyorlar. Yok Olur. Harvard'dan olacak diye bir şey yok. Yani onun üzerine mesela tişörtü koyarız. Tişört zaten gelecek değil mi? Yani bu çocuğun frisbisi var. Harvard frisbisi var. Oktay'ın ona tişört göndermeyeceğiz diye bir hayır, şey yok herhalde. Hayır. Şimdi Utkan Hoca bana Harvard'dan beyin dokusu gönderirse hmm. benim resmi olarak beyin bedava deme hakkım olacak değil mi? Yani kusma değil mi? Yani yani. O hak zaten resmi Benal olarak Bilmiş <gülüyor> olarak galiba <gülüyor> herkesde var. Ha tek şartlar kafe sesine girmiş olman lazım. Çünkü sınav çıkışında söyleniyor diye biliyorum ben onu. Oktay e, yayının akışına müdahale etmek istemiyorum ama küçük bir e, çanak sorulara ihtiyacım var. Tamam abi önce şey söylersen hangi diline şarkı dolandı diyerek. <gülüyor> Oktay Demirci ile çanak sorular. Çanak, çanak sor, sor, sor, sor, sor, sor. Oktay Demirci ile Çanak Sorular. Sevgili dinleyiciler günaydın. Bazı perşembeler olduğu gibi bu perşembede Çanak Sorularla karşınızdayız. Çanak Sorular'da siz de istediğiniz konuyu bize önceden bildirirseniz sizi de yayınımıza programımıza her zaman konuk alırız. Bugünkü konuklarımız yine iki kişi. <gülüyor> <gülüyor> ee... <gülüyor> Ve yine aynı. Ee, Ege Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fahir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Ege Bey bugünkü e, sorularımızın ilki size. Teşekkür ederim. Çok ee, çok kez zaman zaman sebepsiz yere ağzımıza aklımıza şarkı dolanıyor, şarkılar takılıyor ve gün boyunca çıkmıyor. Ah bu şarkılar gözüküyor olsun diyorum. Yalnız programımızın formatı gereği sorulmayan <gülüyor> soru hakkında konuşmak yasak. Bu özgürlük alanımızın gelişmemiz için konulan bir yasaktır. Bugün size hangi şarkı takıldı aklınıza, hangi şarkı takıldı dilinize? Buyurun. Çok teşekkür ederim öncelikle böyle bir program yaptığınız için. Ben bu sabah... Yalnız programımızın <gülüyor> bir daha söyletmeyin. Ne soruluyorsa o. Ee, bu sabah 5'te beşte kalktım. 5'ten beri de söylediğim bir şarkı var dinleyicilerimizi. Pardon kaçta kalktınız diye ben bir soru duymamıştım Keşke. Oktay Bey. Ege Bey lütfen bakın programımızın gereği. Fahir Bey de şu anda sorulmayan bir soru hakkında yorum yapıyor. Programımızın tek bir özelliği var. Lütfen şuna uyun. Tamam o zaman soruyu bir daha sorunuz. Soruyu bir daha soruyorum. Programımızın formatı gereği size soruyu baştan almak zorundayım. Ben bu sabah kaçta şeyle... kalktınız... Seni, Sus, seni önceden hazırlayacaktım şimdi böyle olduğu için hazırlıksız yakalanacaktım. Bu sabah kaçta kalktınız Heh. ve bu sabah kalktığınız saat itibariyle aklınıza dolaşan ve düşen şarkı neydi? Öncelikle teşekkür ediyorum. Size, <gülüyor> bu saat vallahi de, bırakıp gideceğim. Bu sabah 5'te kalktım ve saat beşten beri kendi kendime tabii çok sesli değil evet, şu şarkıyı, şarkıyı şey. söylüyorum havalo şobolobo havalohumba habolo şobolobo havalohumba habolo şobolobo havalohumba habolo şobolobo Şabada baba 3 4 başlıyor Hemen şimdi başlıyor 1 2 3 4 başlıyor, bir, iki, üç, dört, başlıyor. Dansımız, dansımız marşandiz Dansımız marşandiz Let's start the Eller hazırlansın Eller hazırlansın Eller hazırlansın Dansımız marşandiz Dansesin ele ele Şimdi Birleş birleş sıçrak sıçra, sıçra. şimdi kol kola. Sıkla, sıkla, sıkla Unut beni kendini Hopla, hopla, hopla Hey, hey Biraz ellerini Şaklat, şaklat, şaklat 1, 2, başlıyor Hemen şimdi başlıyor 1, 2, 3, 4 başlıyor Dansımız Marşandiz Dansımız Marşandiz İstanbul Marşandiz stüdyolarında kaydedilen bu şarkı Bugün Radyo ABB stüdyoların da coşkuyla kutlanıyor. ve Kapatayım mı ben programı Ha <gülüyor> kapatıyorum şu anda. Hayır şarkıyla devam etsin. Çanak Sorular'da gördüğünüz gibi zaman zaman şarkılı türkülü de veda ediyoruz sizlere sevgili dinleyiciler. Bu hafta bu kadar Çanak Sorular. Hoşçakalın. Ben bu şarkıyı söylerken sabah Alim Balaş'a Baba bu Marşal dans dansı nasıl bir dans? Edin? Ah canım kurban olurum. Ben de utandım şeyden. Eski bir şarkı dilime dolanmış öyle. Ama ne şarkı. Valla şimdi çok kötü şey yaptın Ege ya. Senle kötü beraber valla. Anılara mı gitti abi? Valla yok anılara gitmedi ya. Daha hakikaten şimdi çok Bir dakika kubi... yanınızda burada klavye solo var abi. Aç. Bütün burası bas, bas marşandisinin basçısı Cengiz Bey. İnsan şarkıyı dinlerken söylemeden Edemiyor, edemiyor. Vallahi yani edemiyor. Öyle bir etkisi var Marşan Hani diyor ya bu şarkıda Abolubum. Unut bütün dertlerini hopla hopla hopla Evet aynen öyle aynısı işte Aynısı ya aynısı Vallahi aynısı İşte bu 80'ler döneminde uyuşturucunun Ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor bir kez daha Neyse temizlendi aynısı. Hepsi temizlendi A öyle son konuşuyordu. Aç bu, biraz. Bu, bu, bu org aynı zamanda hesap makinesi. Bakayım. Bu güneş diye gün sonlandı topluyor. <gülüyor> bu şey abi, Zilar kullandığı iki önceki modeli. Bak. Hadi. Bitişte başlıyor. Hemen şimdi başlıyor. 1, 2, 3, 4 başlayalım Dansımız marşandiz Dansımız marşandiz Bursun bütün insanlar Birleşsin bütün kalpler Bütün büyük kalmasın Dans etsin el ele Dans etsin el ele Şimdi eller birleşmiş Sıçra sıçra sıçra Şimdi de kol kola Zıpla, zıpla, zıpla, zıpla Hopla, hopla, hopla Şaklat, şaklat, şaklat En güzeli burası ya şaklat Çünkü orada Ork halkı sesini aynı yapıyor Hapsikort da büyük ihtimalle o kort sırada Hapsikort Hapsikort'u alıyor Hapsikorta bağlamışlar. Evet <gülüyor> sevgili dinleyiciler devam ediyoruz. <gülüyor> devam edebilirsek artık. Ay. Ay ay ay. Neyse ne ne Ut, Utkan Hoca mıydı? Utkan, Utkan Hocaya, Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Vallahi ediyorum. sağ olsun ama yani. Bu şarkı da de ona armağan ediyoruz. Unutsun bütün dertlerini hoplasın hoplasın hoplasın. hoplasın, hoplasın. hoplasın. Öyle yani. Tabii dokuda bir yere kadar. Çünkü onun kafası şimdi hep meşguldür. Hep meşgul. Ben şeye gideceğim şimdi Harvard'a şeyi düşünüyorum. Utkan Hoca orada beyin. Neydi? Beyin gazı diyeceğim ya. O, dokusu beyin ya. Dokusu, beyin dokusu. Böyle bol bol ya. yapmış. Halıcı gibi. Bak. Lak. Lak diye. Bunu ister misin? Hocam bu yani bize biraz şey olur falan da. Lak diye aşacak haberi. Oradan benim beynimi sen ne bir şey zannediyorsun ya. ya. Bilim laboratuvarı, utkanıcı Milyor dolarları veriyor. Ve ve milyor, milyor dolar. Ve halı laboratuvar dediğin şey uçur. Uçur. Yalnız ya. bir şey soracağım. Eğer o laboratuvarda gene fayans varsa valla birinin kalbini kırır. Her taraf masifmiş Fair Harvard'daki vallahi. laboratuvarlarda. Lamine Park'e bile yokmuş. Ya her yani. taraf masif. Düşünebiliyor musun ya? Ya tik, çam, e, huş. Ama hepsi masif. Huş, <gülüyor> huş. Sapelli, Sapelli varmış. Bak, Şapelli, Şapelliden bahsediyor oktay. <gülüyor> de sevdiğin ağaç şapelli değil miydi? Şapelli değil, Sapelli. Ama Bu Sapelli zaman. yazılır, Şapelli okunur. Buyurun efendim, pebrik ediyoruz bir kez daha hocamızı. Hocamız gelirken bize birer tane şey getirse yeter yani. Daha doku getirecek diye bir şey yok da. Şu kapı olanlar var ya Kış günü soğukta Bordo dergide. bordo olur ben genelde Sigara paketinin jelatinin bana biraz beyin dokusu Tamam çocuğun canı çekmiş ama sana getirirse Bize de bir doku getirmesi lazım Varsiyeniz de başka dokular da Yok ya daha. benim ihtiyacım, doku ihtiyacım yok benim Fahş sende bunun... ihtiyacı olmayan şeyde abi, İstiyorsun istiyorsun ondan abi sonra evinde depo oluyor öyle yani Öyle demeyin bulunsun bir kenarda Bak Vallahi, iki, i̇ki defa benim ameliyatı oldum şimdi Ne zaman ne Hiç olacağı bir, bir, Ben onun cüzdanını taşıyacağım bir daha ameliyat oldu mu Hocam diyeceğim ben beyin dokumu kendim getirdim. Lütfen bunu. Amel Sana geldi şey bu. de lazım ya. Ne? Affedersin de yani şimdi özeline gireceğim. Ee, senin basenlerin de biraz düz ya. Kuru mu diyorsun Kuru yani? Kuru yani. Oraya varsa ondan da birazcık yani ben, sonuçta oraya şey ben bundan başlanmamış mıdır? Param olsun keçi memeden alıp oraya koyacağım. İnşallah yani inşallah ilginç. O zaman keçi basen <gülüyor> Programımızın Geç evet. bas. Şahsi çıkarlar bölümünün sonuna geldi. Evet. Biraz evet. da tarafsız yayıncılık. Evet yani doğru. <gülüyor> Hiç tarafsızda yayıncılık yapmıyoruz. O çok <gülüyor> sert. Biraz evet. da tarafsız yayıncılık. Belediyede nümayişatlı haberi vermek istiyorum. Ne olursunuz. Verin. Tarafsız deyince bu geliyor. Siz Sen senin aklına. <gülüyor> Buyurun. Tarafsızlık deyince belediyede nümayişatlı geliyor. San Francisco'da. San Francisco ee, Belediyesi mi? San Francisco Belediyesi ee, eylemciler bastı. San Francisco şehir mi? <gülüyor> Francisco sokaklarında nümayiş. Belediyeyi basan eylemciler soyundu. Polis gösterilene müdahale etti. Neden çünkü bunlar? Neden ki? Neden? Ne, neden çünkü ki, abi San Francisco metrosuna 60 dakikada tek kartla bilinme şeyi kayboldu. Maalesef. Kaldırıldı. O da bir taraftan. Bir de 5 yaşın üstündükilerin. Afedersiniz oralarını burlarını açıkta bırakan şeyler giymesi yasaklandı San Francisco Belediyesi'nce. Sen misin öyle şey yapan e Yok ama bu eski e haber ya. Yo. Şehirde donsuzluk tamamen yasak. Yasaklanmış da belediyeyi basmaları yeni haber. Donsuzluk tamamen yasaklandı oraları burları açık Ha şimdi şekilde. donsuz bir şekilde belediyeyi basın. Hayır, belediyeye girip lak diye orada herkes... Ee, belediye mi donsuz gitmişler yoksa hayır, do normal, normal gidip, normal gidip içeride lak diye çıkarmışlar şey, Çöp vergisi söyleyeceğim falan diye girip al sana vergi lak ça chat chat chat bankların üstüne chat chat chat ne oluyor falan diye. Anca toparlanmışlar anca örgütlenmişler. San Francisco baharı <gülüyor> olmuş belediyede Nasıl olmuş? Toplanmışlar, hep beraber gitmişler, basmışlar mı? Hepsi hepsi güzel bir şekilde basmışlar. Tam olarak gibi. anlatabilmişler mi tarifleri? Bu da ya? mı yasak demiş? Tabii vallahi Bu da belediyede nümayiş çoşkusu diye belediye gazetesinde iş çıktı. Nümayiş ne ya? Nümayiş kiliyesini mi öğrenmiş? San Francisco gazetesini. Ya nümayiş başka bir şey değil Cibali mi? Şipali karakol'da skeçlerle çevirdin abi. Nümayiş çıktı işte. Dur <gülüyor> benimle anne dayım çok özür dilerim tutamadım kendimi vallahi. vallahi yani <gülüyor> ne atsak reklam mı gitsek neyse yani güleriz reklam burada orları burları açık olunca nüdis oluyor ya evet oradan mı yakaladı acaba diye şöyle bir akıldan da geçmiyor değil maiş kendi o... reklamı kendi arada yani, bir şeyler daha bu. yakalaması lazım modern sabahlar modern sabahlar modern hey, sabahlar hey, hiç aynısı olmadı ya hmm, it's the hiç aynısını yapamadık Bak, ya. Aynısını tutup. Abi geçtik ondan ya. Abi, o yüzden Buyursunlar efendim neler oluyor neler bitiyor. Fransa'da bir gelişme var Paris'te. Onu verelim Oktay. Onu verelim. Paris'te e, e, yaklaşan yılba yılbaşı öncesinde ekonomik e, tasarruf yapmak Aa, çok için. Çok güzel karakter buldum ben şu anda dil <gülüyor> suçmenden. Ekonomik He? mi? Onların yılbaşı da Noel babası varsa bizim de yıl bacımız olsa bir tane. Gelsin abacı kurban olsun sana <gülüyor> herkese böyle bir bacıdan bir hediye gelsin. Vallahi güzel de olur bilmiyorum. Hem de Ama. yaptığımız ağacında da yıl bacı ağacı olur böyle bir şey olur ne derler. Küçük böyle takılar takarsın bacı için. Bacı için mesela böyle. Kadın ağacı mı? Yok kadın... Yıl bacı ağacı. Yılbacı ağacı ya. Abacı kurban olsun sana diye böyle. Hem bizim kültürümüzde de var. <gülüyor> e, yani sırtında da şey değil. Ne derler, Noel Baba gibi şey taşımayacak, çuval taşımayacak, hey elinde torbalar, plastik torbalarla gelecek. Abi <gülüyor> Ama o zaman her yani yılın her vaktinde gelsin. Ay yok, hayır. yani illa öyle yılbaşı hayır. gibi bir şey yok. Yıl bacı, yıl bacı. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ...kamu binaları ışıklarını kapatacak bundan sonra... Harika. ...tamamen tasarrufa gidiyor. Ne lüzumsuzsa Paris'te. söndüre mi gidiyor? Lüzumsuzsa değil. Öyle bir şey yok. Söndüre gidiyor. Yani çünkü... Lüzumlu lüzumsuz Gece günü Gece bir de kim şey yapacak? Lüzumsuzsa söndür. şam özellikle en canlı bulvarı, bulvarı olan... O demir e, <gülüyor> ...Suriye yorumları. <gülüyor> şam <-Zelize. gülüyor> Özür dileriz ya. <gülüyor> Yokum da hakim olmadığımız için. Yok, ay olur. Aa aşk olsun otağ. Bulvardaki en ünlü gece kulüpleri ve mağazalar saat 1'de ışıklarını kapatacakmış. Aa iyi oldu bunları. En güzel ders. İtibarsız dolar oraya o zaman. Bakayım araba far. Sadece araba farları serbest Araba farlarını yakmayın demiş geceleri. Ah onun dışında her şey. Eee o zaman ne olacak? Ne kadar şey belediye. yapacaklarmış ya? Kim, kim söyledi bunu? Bağırdı. Belediye. Belediye. Belediye söyledi. Ay belediyeler Ya işte. e, da. Belediye Kendileri yakıyorlar. Yaktıkları kadar ödemiyorlar mı? O zaman belediye ilk önce şeyin şalterini indirsin. Milli Servet diye bağırmış ya. Neydi Fransız şeyin adı? Muhatabımız kimdi? Bizim programda Fransa'da. <gülüyor> Mitterand. <gülüyor> Bayan Mitterand'dan bahsediyor. <gülüyor> Ne ya Başbakan... bak başkanların ne işte şey Ay Fransa'nın derdi Sarkozy zamanında var mıydı böyle bir şeyler Hiç yoktu Holland, abi. Holland, yok Holland Holland Holland Holland Holland ha. Holland işte böyle bak ismi bir seferde akla gelmeyen insanı başka yapıyorsun ondan sonra da elektriklerden kısacağız. Hı. Sarkozy olsaydı şimdi cayır cayır yakın iki defa yakın Hayır, yakıp söndürün ben sadece, orada adam bulundurun istihdam edin derdi. Bütün kışı elektrikli ısıtıcıyı da ısıtırdı Fransa'yı valla. De Açılan derdi şeyleri şimdi marka veremiyorum de bizim marka. <gülüyor> pahalı olanları var ya ucuz olanları demiyorum bizim <gülüyor> bahçedeki pahalı olanlardan. Ay, neyse. Şey Ondan sonra mi? da şeyde açıklama yapayım. Ya saatte 30 kuruş yakıyor. Sonuçta ne yakabilir ki falan? Bunun hesabı kolay. Ama şimdi şey öyle dedin Müşterilerimiz arasında şey olacak. Ne? Yalnız T3'teki pahalısına Bize ucuz geldi. Ya pahalı değil canım. Onun vat, vatı ayrı. En pahalı dedim birilerinin çiftli birilerinin ortak tek... alanda kullanılıyor şey ortak alanda ortak öteki masalara ayrım yok ortak alanda bir takım şeyler var o da zaten ortayı ısıtıyor yani yani sonuçta ortayı şey ısıtıyor yok. Tabii, biz o doğru. bahçeyi o kadar ısıtabiliyorsak bütün Fransa elektrikle niye ısınmasın biz, biz Ankara'yı evet hakikaten katana evet. Ankara'nın da bu, bu dönemler hava sıcaksa bizim oradaki ha, ısıtıcıların etkisi çünkü böyle gidiyor Böyle gidiyor yani bizim yüresel ısıtıcılar. Küresel iklim değişikliği yaşatıyoruz. Yaşatıyoruz Vallahi, aynen öyle. Kardan sonra don bekleniyordu ne oldu? Hani bir don gördünüz mü? Mis, don, neden? Don. Sebep? Yani don. Yok. Nasıl? Nedir Bütün sebep? biz sabaha kadar açık bırakmışız. Onun etkisi. Mis. Mis gibi. Ha, bu arada sıfırı tüketen bir başka e, ülke ise Kıbrıs Rum kesimi oldu. Onlar da sıfırı tükettiler ve iflaslarını açıkladılar. Ondan sonra... Ee, Rum lideri e, Christofias da şey demiş. O merkez bankasının başındaki onu var ya mahkemelerde süründüreceğim Dükkan demiş. tam bata, dükkandaki şey gibi. Valla bata ortaklar dümbine düştü. <gülüyor> Onun yüzünden demiş ya batır ülke ki ya. Onlara kim akıl verdi? Orada ülke kurun çok güzel olur. Diye. ya sen ülke, ülke kurmadan önce ülke önce bakacaksın o ülke işler mi işlemez mi diye yoksa yani. hiç yatırım yapma yani. bankada beklesin para vallahi onlar yani şimdi... orada ülke açalım Kıbrıs'ta tamam çok güzel olur Akdeniz'de batmayan gemi abi orada çok iş yaparsın falan diye yürütemediler demek ki yani. ülke yeri de iyi yoktu şey, ege Bir de başında iyi. duracaksın abi ülke hmm. varsa başında başında dur orada geziyim burada geziyim o yurt dışı gezisi bu yurt dışı gezisi e, aynı ticaretteki aynı mantıkla. aynı mantık ya öyle yeri neyse devren şimdi devredim. devir mi ediyorlar şimdi vallahi iyi de çok da devir parası istiyorlar al parası mı istiyorlar vallahi çıkmak için borçlarını borçlarını falan ise gene şeye gidiyor bekleyelim bir iki ay daha bekleyelim de daha şey yani. uygun bir i̇ki, şekilde iki, iki ay daha kira ödesin ondan sonra şimdi ondan... bunun alabalıdır onu ha. abi bu, bulmuşsa bence benim Kıbr buradan Kıbrıs Rum kesimine tavsiyem bulmuşsa hemen çiz. hemen hemen çalsın yani. gitsin yani, yani şeye şey bulursa iki ay sonra onu da bulamazsın vallahi bulamam demiş neyse ee... bak İzlanda durdu durdu bizim şeyimiz Kıymetli bizim yerimiz şey dur abi bekleyelim. Biraz da tabii duygusal bağ da var ülkeyle. <gülüyor> haliyle. Yıllardır oradayız. İlk übemiz zaten diye. Çıka çıkamadılar ondan sonra patladı. E, patlar? Yanardağ patladı. Şey patladı. Her şey patladı. patlar Oktay. Ekonomik Her şey patladı, patladı. ya. O şimdi yok parasına gidiyor. Neyse ekonomi bültenini ayırdığımız bir bölümün herhalde sonuna geldik. Herhalde de bizden daha güzel şey ekonomi yok diyen ya. yoktur valla Adana 4000 yıllık heykelini Amerika'dan istedi. İsteriz abi Adanalıyız biz. 13 13 kare sanat festivalinin açılışında. Hey yavrum ey. 13'ün değil bu. 13. 82 yılında bir patates çuvalı içinde Amerika'ya kaçırılan 4000 yıllık Hemşire Sat Neferu heykeli'nin. Ya patates çuvalında Heykel kaçırılır mi, arkadaş heyke ya Sattefonu nerede kaçıracaksın abi Traktörle mi kaçıracaksın Ya yok ya heykel olduğunu Heykel kendi ya. kaçmıştır belki Çuvalda kaçırmış. Hemşire heykeli mi Hemşire heykeli mi çünkü Hemşire Adana'da hemşire Herkes ortada <gülüyor> hemşerilik çok kuvvetlidir biliyorsun <gülüyor> Adana'da Hemşire ya hemşire... hemşiresi ya Uzmanlığı genel E bu sus hemşire. işareti yapan hemşire ilk o mu Değil Sonra hayır. da ondan sonra Filiz Akın'dan Şey mi istemişler O heykeldeki <gülüyor> verdi ya Hayır bu hemşire şey Nasılsınız Sorusuna cevap verir gibi Eyvallah, eyvallah, eyvallah diye böyle cevap veren sağ eli. O bence o hakikaten pardon, hemşire heykeli olsa. Sol eli sağ göğsün üstünde. Tam Bak, şey ya, böyle. tam işte. hemşire ya. nasıl? Ama kafası böyle şey değil. Hafif eğilmemiş, eğik değil yani. <Gülüyor> kafası böyle dimdik. O, o zaman hemşiredir <gülüyor> tamam. Adana'lıların başı dik olur derler. Adanamız güzeldir. Türkiye iadesi için imza kampanyası başlatılmış. Sen de bir adanalı olarak imza atmak zorunda sıfır. Ben ne, kaç yaparsın? tane sahte imza bile attım ya. Sonuçta o heykel için gerekirse kurt adam olurum. Musura <gülüyor> bakmasın <gülüyor> ki. en büyük yeminini verdin. Yani and içerim. Yani hiç Ol, öyle şey olmam. Ondan mi daha düşük. Hadi <gülüyor> ya. Demin söylediğin daha ne, büyük. Bütün sıralamayı vereyim dedim yani. Ya böyle bir şey olur mu ya patates çuvalında kaçırılır mı ya koy onu bir karton kutuya. Bari bir operasyon yap bir şey ya bu kadar casus filmi. Şeyi koy bir etrafına bir şekilde, strafor şekilde koy bir şey, şey yap. yap. Yangın şey. tüpüne koy. New York Metropolitan Müzesi'ndeymiş bu şimdi bu ıı, hemşiremiz. Hadi sıkıyorsa vermesinler. Buradan da Metropolitan Müzesi'ne açıkça. Nasıl kaçırılan şey rahat rahat sergileniyor ya? Abi kaçırıncaya kadar. Ben, bunun böyle bir gariplik olduğunu düşünüyorum bu işte. Böyle bir noktada galiba uyanacağız insanoğlu olarak. Bu kaçırılmadı mı ya? Bu nasıl sergileniyor bu burada? Bunu, bunu... Kim onun esas nerede durması gerekiyor? O da gerçi. Ama canım şey ama öyle, Nereden çaldıkları da şey. Hepsi de o kadar... kaçırılma değil ki zaman işte o Zeus falan dediğimiz şeyler. Götürülmedi. O trenle götürülmüş biz zaten. Biz bunu alalım mı? Siz burada hani yayıntı olmasın. Alın tabii canım orada menmenini falan ne yapacağız? Bergama'daki yani? Zeus'unun yani. Berlin'de sergilenmesi evet, orada. diyorsun şu an. Alalım biz bunu değil mi? Yavaş yavaş götürün. Tabii canım burası ya, açılsın ya. Orada şey, saat o zaman ferah olduk. Dana mı? bağlarız buraya. Onun için i̇şte, şey tren ya. yolu kurulduğunu biliyoruz. Yani tamam orada bir başka bir şey var. Yani o oh, hadi tamam onu konuşmayayım da bu, bu belli yani patates çuvalı içinde götürmüş Patates çuvalı içinde kaçırılmamıştı olabilir o 82 yılında. Biz bunu alalım. Ay torba versiydik şey size de, patates. Yok biz böyle de götürsün Adamlar başlaşıyorlar patates çuvalında diyen de olmuştur yani. Olmuştur. O kadar öyle bir şey falan hani filmlerde gördüğümüz gibi girmiş de oradan lazerlerin arasından geçmiş Mona Lisa'yı sökmüş çalmış falan gibi değil. Biz bunu alak mı diye ne olmuş olabilir çok rahat. Yedikiz yurt Çünkü yurtdışına patates çuvalıyla bir şey. Ama Adana'nın patatesi de güzeldir. Ha patatesini... Öyle öyle ödemişten kaçırlardı Hekeri. Ha tamam. Çünkü ödemişin de sarı patatesi. Güzel. Ta Silivri ödemişin teyze. sadece patatesi güzel. Adana'nın hem patatesi. Efendim. Ha. Sonra o gün o zaman şey de almışlar mı Oktay? Bizi bizi de almışlar mı? <gülüyor> bizi bizi yemişler. Bizi bizi onları almışlar onlar yendiği için hiç şey yapılmıyor onlara. Günaydın ha, yani. efendim. Günaydın. Kimle Levent Bey Teşekkürler, Teşekkürler Levent Bey. Neredesiniz şu anda şu anda Turan Güneş Bulvarı'ndan e, İnce'ye doğru gidiyorum. Kar var mı kar? Yok, kar falan artık kalmamış. Hep derimiş. Aman ne kadar. kadar. Gidebiliyor musunuz? Yola açık mı? Yola açık, sıkıntı yok. Levent sıkıntı Bey, Adana'lı mısınız siz de? Yok, değilim. Ama atarsınız herhalde bir imza değil mi? Heykel gelsin diye. <gülüyor> Valla bu tür şeylerin altına her zaman atarım imza ama hiç sıkıntı yok. Hatta ben... Benden izin istediğiniz zaman benim yerime siz de sahte imzamı atabilirsiniz. Tamam çok teşekkür ederiz o zaman. Bizim çünkü bu ay bir çekimiz vardı. <gülüyor> Oraya <rahat ediyoruz. gülüyor> gereken Bu açık çeki verdiğiniz iyi oldu. Çok ama sağ olun. O, onun için herhalde aramadınız imzamı rahat rahat takip Yok. edebilirim. Ne? Buyurun dinliyoruz. Önce bir şey söylediniz ya hani bu eski yurt dışında diğer ülkelerden gelen eserleri bir gün hani geri verirler. Evet abi ben Tabii. öyle olduğunu düşünüyorum da henüz o kıvama gelmedik insanoğlu olarak galiba. Işte, Anlatamadım dedim derdim ama. <gülüyor> Bizim zaten öyle bir kıvama gelmeye ihtiyacımız yok çünkü zaten bizim kendi eserlerimizi sergiley sergiley bitiremiyoruz ki zaten çoğunu sergileyemiyoruz bizi de. müzelerin depolarında duruyorlar. Hı hı. Ben Oba. Almanya'da tanık olduğum bir evet. e, olayı bahsetmek istedim Buyur. bununla ilgili. Ya Frankfurt'taki mesela müze de tarih müzesinde hani başkülçüsünden gelen eserleri verdiler e, hiçbir şey kalmaz. öyle söyleyeyim size çünkü müzenin yani yüzde elli'si e, Mısır piramitlerinden kaçırdıkları mumyalar işte oradaki eşyalar ve e, figürler. Yarısı bizim buradan <gülüyor> götürdükleri heykeller, işte bir takım ee, kabartmalar, bir takım e, taş yazmalar gibi şeyler. Ya orada gö yüzden, hı, götürdükleri nasıl götürdüler, nasıl kim ikna oldu, birileri onay mı verdi el altından nasıl oldu bilmiyorum ama o bir garip bir konu yani Mısır premitlerinin Mısır'da mı olması gerekiyor? Ya da işte bu hemşire heykelinin, e, Sasnefer e, heykelinin vatanda mı olması Ama ya da nerede yani olması gerekiyor falan. Onlar bir şey yok tık ki. Yani. Ya mesela Almanya'ya gidin veya herhangi bir Avrupa ülkesine, ülkesinde 5000 yıl önce orada hiçbir şey yoktu ki. Neyi sergileyebilirler ki? Ha canım ondan da bize ne? Onlar atalarıyla kendi dertlerini paylaşsınlar o, yani. Sizde çok var ki deyip almak çok ayıp yani. <gülüyor> ya Biraz o şey hani, e, ne denir? Kendilerini bizden daha üstün gördükleri için o, o eserlerin bizim gibi işte onlara göre diyeyim, e, tırnak içerisinde ilkel ülkelerde kalmasını istemediklerinden dolayı kaçırdıklarını söylüyorlar. Kıymetini bilmeyenlerde duracağına bizde dursun gibi ha. bir şey. Ama yani evet, şimdi evet. bu konuyu konuşurken Kültür Bakanlığı'nın son yıllardaki atılımından da bahsetmek lazım. Hakikaten dünya dört bir yanındaki eserlerinde peşini peşine düşüldü. Düşüldü doğru. Orada doğru. da e, yavaş yavaş geliyor ama hakikaten bir zamanlar kıymetini bilmeyenlerden almayı hatta görmüşler veya da bir fırsatta yani, görmüşler olabilirler. Öncesi dönemde herhangi bir arkeolojik bizde bir kazı, faaliyet, bir şey olmadığı için bütün kazıları ki hala da çok büyük bir kısmını yine özellikle Almanlar yapar kazıların. Ee, mesela bu Göbekli Tepe biliyorsunuzdur sizde. Hı -hı. Yani dünyadaki tarih yakışını değiştiren bir buluntudur. Onu da Almanlar başlatmıştır daha 70-80'li yıllarda. Ee, biraz ondan kaynaklanmış. Yani geçmişte hani, o kazıyı onlar yaptığı için bir şekilde aradan <gülüyor> götürmüşler gibi geliyor bana. Eee bal tutan parmağını yalar. <gülüyor> bal parmağını yarar. O yüzden zaten arkeli oklar hep şey diyorlar. Ama yerin altında kalsın. Ha. Çıkardı <gülüyor> çıkardıktan sonra mahvoluyor falan diyerek. Özellikle Ankara'nın altındaki böyle Roma şehirleri için. Boş ver boş hiç çıkarmasınlar falan gibi yaklaşımlar var. Çok teşekkürler Levent Bey. Görüşmek üzere. Oldu teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. olun Hoşçakalın. O zaman saatin 10 olduğunu müjdeleyelim bir dinleyicilerimize. Bir On, yalan, yalan müjde. Yalan umut, müjde umut tacire yakayacak. Hayır sevgili dinleyiciler. Saat 9 ama saat 10 olduktan sonra hiçbir şey eskisi gibi iki şanslı dinleyicinin elinde Hobbit'in davetiyeleri olacak. 2 2 2. 2 2 iyidir 2. Hobbit beklenmedik yolculuğa davetiyeler veriyor sevgili dinleyiciler. Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin eee bir parçası da diyebiliriz artık değil mi? Öncülü eee Hobbit'in evet. e, özel gösterimi. Radyo Työn 96.'ncı özel gösteriminin davet eder sizleri bekliyor. Hazırlıklı olun. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 9.10 geçiyor saatimiz modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. hepiniz yeni bir saatin başından bir kez daha günaydın. Radyo Otu 96. özel gösterimini gerçekleştiriyor. 13 Aralık Perşembe gecesi. Önce kokteyli var bir tane. Güzel, hoş bir kokteyli. Hobbit filminin, Hobbit Beklenmedik Yolculuk filminin özel gösterimine davetiyeler veriyoruz biz de. Önümüzdeki günlerde bu davetiyeleri de vermeye devam edeceğiz. 13 Aralık'a kadar aynı zamanda sadece biz vermeyeceğiz. Radyo Tünün yayınlarında bol bol davetiyeler havada uçuşacak. Muhakkak kazanın. O filmi de herkesten önce bir izleyin. Ha, ha. Bilenler biliyor Hobbit'in ne olduğunu. Yüzüklerin Efendisi'nde Hobbit'leri bol bol gördük. Biz de bu sabah ilk davetiyelerimizi sinemada, televizyonda gördüğümüz meşhur e, cüceler, cüce karakterler üstünden konuşarak vereceğiz. Şimdi cüce cüce diye konuşuyoruz. bu Amerika'da little people diyorlar daha politik doğruculuğu, dwarfism diyorlar falan. Hı hı. Biz Türkçe'de başka bir kelime bulmadık ya küçük küçük insan diyoruz. Küçük insan deyince de tam karşılığı olmuyor. O zaman On takım yöntem, elbise giymiş şey. küçük çocuk gibi karşı şey yapılıyor. Alakası yok. Başka karşılığı olmadığı için de cüce demek zorunda kalıyoruz. Cüce diyoruz ve ünlüleri ilk aklınıza gelen herhalde çaylar. Evet. Niye söyledin Zaten niye söyledin şey ya, Zaten, ya. zaten kaç var. aklından çıkmıyor. Olsun. Belki musun? onunla bir şans yakalamak istiyordunuz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Cihan. Cihan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz sizi. Ee, Andalılarından işte, otel doğru geldim ama yani 3 şerit yolun 2,5 şerisini kapatarak ee, bir başarı sağlayan e, kaldırım çalışan personeline tebrik ediyorum. Hmm. Buradan onu gitmek istiyordum. Önce, önce. Öncelikle e, bir tebrikle başladım. <gülüyor> tebrik ve teşekkürle başladı. Yani üç yolunu iki buçuk kapatıp yarım şehir. Sizin için de... mi kapatmışlar peki? Efendim. Sizin için Hep mi kapatmışlar? Sizin için, tabii Cihan Bey geçecek iki buçuk şehirde ona ayırın mı demişler? Hayır. Canım, Yoksa yani. yarım şehirde Cihan'a fazla bilemiyor demişler. Bir, bir, bir insan var yani. Yani bu arada Hepinizi Cihan Bey zaten asabları yeterince bozuksan. Yani adam mı? Yani şöyle de bir şey var. Şimdi yağmur yağmıyor ya bugün. Yani yağmur yağmazken işimizi yapalım diye de düşünmüş olabilirler. Beyim, ha yani siz buna da küfür edebilirsiniz tabii ki ben, kendi kendinize. Ha ben küfür şimdi. Yani Ya yani et etmediniz de <gülüyor> muhakkak <gülüyor> <ki> edeceksiniz. <gülüyor> şüphesiz ki edeceksiniz Cihan Bey. Şüphesiz Efendim? şüphesiz ki edeceksiniz. Hiç mi içinizden geçilmediniz? Yok sadece işte içimden geçen bu şeyi söyledim yani. Hayat. Cihan Bey hiç ağzınızı şöyle sizin böyle diye başla. O böyle. talihsiz olaydan sonra Cihan Bey hiç küfretmiyor. Hiç mu? etmiyor. Cihane. Yani şöyle bir durum var. Yaklaşık 3-4 kilometre e bekledim. Ondan sonra... Ondan sonra küpür etmeye başladım. <gülüyor> yani, yani onları 3-4 kilometre tanıdım. Cihan Bey'in zaman mefhumu da kilometre. Orada 3-4 kilometre bekledik. Ondan sonra... <gülüyor> 7,5 saatlik pide yedik. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek teşekkür üzere. Bir dakika bir şey söylemeyecek misiniz? Var mı cevabınız? Ya ben soruyu alamadım. O sırada tavsiye bağlanmıştım. O sırada ne Olsun. yaptığınızı çok iyi biliyoruz. <gülüyor> 3-4 kilometrelik mesafesi var. Peki. Meşhur cüceleri soruyoruz televizyonda, sinemada karşımıza çıkan cüce karakterlere. Hobbit'e de dairetiye veriyoruz. Cüce karakterler 7... Pamuk Prenses 7 cüceler var. 7 cüceler diyorsunuz. Çok teşekkürler efendim. <gülüyor> Yazlık listeye bakalım. Kurada çıkacak mısınız? Öyle söyleyin. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. İnşallah ser <gülüyor> diliyorum size. Bu arada Pamuk Prenses'i ilk sinemaya uy uyarlayan Yeşil Çam olmuş. Hmm. Ondan sonra Hollywood oradan oradan kopya görüp çekmiş, şey yapmış. Kopya bir etmiş. Şey var. Ama bizim farkımız biz Pamuk Prenses'te gerçek cüceler kullandık. Onlar çocuk oyuncu da çıkmış. Doğru, mantıklı. Böyle bir yaklaşım <gülüyor> farkı var. Telefonlarımız yoğun, o yüzden fazla GE'ye girmeyelim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? E, Merve Naz ben. Merve Naz Hanım, hoş geldiniz. Evet. Hoş sen. bulduk, teşekkür ederim. E, ben şey paylaşmak için aramıştım. Buyurun. E, Sulu Setken e, şarkısı bizim günlerdir aramızda hit oldu. Evet. Hı -hı. Bence bunu kendiniz bir adım olarak, bir şey olarak değerlendirebilirsiniz. Sulu Kesinlikle. Sepken, Yagir, Yan, Yagir'i mi? Yagir, diyorsun. Yagir'den beri hayatımız değişti diyebiliriz. Merve Hanım bugün istek alamıyoruz. Evet, ama paylaşım için teşekkürler. Ama teşekkür ederiz. Yani benim sesim de bugün iyi değil ama Merve Hanım kırmayalım. Evet, biraz okuyayım. Bir söyleyelim falan. o zaman tamam. Sulu Sepken, Yagir, Yagir. <gülüyor> Sulu sebep. biz de çok teşekkür ediyoruz size bu güzel türküyü. Gerçekten e, için, derste, için Derste başlıyoruz. E, bunu aldığımızda dersten çıkıyoruz kampüste bağırarak söylüyoruz falan. Gerçekten hayatımızı değiştirebilir. Bu, bu şarkıyı bekliyormuşuz Gençlerimizin yani. türkülere sahip çıkması da bizi evet, çok gururlandırdı. Yeni bir akım başlattınız aramızda. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun Merve Hanım. Yalnız konu olmayan aramasının ne kadar güzel oturtmuşuz. Yani Herkesin başka başka konuya Hazırlanan konular. Ben de diyordum yani bu Hobbit'in çok meraklısı var, çok ilgi olacak diye. Bir türlü konuya giremedik. Yani Konuya girememişken şimdi bir başka konu açacağım ben ama ayıp olacak. Tanıtıcı Reklam Procter Gamble ile yeni bir kariyere adım atmak için işte beklediğiniz fırsat. Tam zamanlı iş ve staj imkanı için bu sene başvuracağınız son gün 9 Aralık. Siz de hemen www.pgbusinessschool.com'a girin, başvurunuzu yapın ve muhteşem bir kariyere merhaba deme fırsatı yakalayın. İsterseniz PNC Business School'u Facebook, Twitter ya da LinkedIn hesaplarından da takip edebilir, detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Unutmayın, son gün 9 Aralık. Başvurularınızı www.pgbusinessschool.com üzerinden yapabilirsiniz.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 Reklam. Oktay zoruna gitmesin sonuçta. Oktay hayatı zoruna gitmekle geçen son açımızdır. Niye Oktay'cım üzülme ya hep ağız stüdyosuna koyuyorlar ondan ötürü. Vallahi ondan ötürü başka bir ya, ya. çok... değil yani. Hemen portatif bilgisayarına gömüldük kıskançlıktan. <gülüyor> ah, Olur mu Ayol? Bugün bizim biliyorsun gross market alışverişimiz var. Orada neşvesi yerine gelecek. Şimdi bu da bana kapak oldu. Portatif bilgisayarım da yok. Neyse dinleyicilerimiz var. Yalnız değil. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Elif ben. Elif Hanım var mı çok işiniz bugün? Var. Bir ihtiyacınız var mı Gross Market'te? <gülüyor> Şöyle bir Gross Market patlatalım diyecektim ben de. Ya Gross Market demeyin bana ya. Ben zaten gıda mühendisiyim. Öyle zaten her gün meyve, sebzenin içinde. Hadi ya. Yani ben pek hoşlanmıyorum öyle. <gülüyor> Dalından seviyorsunuz yani gross. ya evet. Gross'tan diye. <gülüyor> Peki efendim hangi cüce var aklınızda? Hangi ünlü karakter var? Ben hiç dinleyemedim ama söylendim. Daha hiç söylenmedi canım. Daha cüce söylenmedi programda. Game of Thrones'daki cüceyi söylemek istiyorum. Game of Thrones. Evet. Bizim aslında ne oluyor? Damat mı oluyor? Belki Kekil'in sevgilisi. Evet damat. Sevgilisi mi? Sevgilisi değil mi? Yoksa sen gördüğün her şeye inandın. O esas şeydir ya. Bizdeki sevgilisi olduğundan. Esas şeyde karşımıza çıktı o biliyorsunuz. Ee, Nedakta Len, biliyorsun MacNamara'nın hmm. e, karısı MacNamara'yı aldatmıştı ya. Orada da şeydi Doğru. Oradan da damadımız. Karısı. O, oradan da. Hep damadımız maşallah. Hep Peki damad. efendim. Çok teşekkürler. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Günaydın. Hoşçakalın. Efendin adı neydi? Elif Hanım. Elif Hanım. Elif Hanım'ın Hanım o zaman listeyi başlattı Elif Hanım. Evet. Milli Damat. Milli Damat Game of Thrones'taki. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Tuba. Tuba Hanım. Neredesiniz şu anda? Ben şu an laboratuvardayım. Hatta izolasyon yapıyorum şu an ama. <gülüyor> <gülüyor> laboratuvarda inşaata mı gittiniz yoksa laboratuvarda araştırma görevlisi misiniz? Araştırma görevlisi. Nereye izole ediyorsunuz Tuba Hanım? ya söyleyeyim istemiyorum biraz kötü sabah sabah. Ha, tamam <gülüyor> o zaman sormayalım ya. Anladık ama yani ne olduğunu. Ben anlamadım. Ben anladım. Anladım. Anla ben anladım ya. Ne anlamış oldu <gülüyor> Abi oralardan sızma yapıyor büyük ihtimalle. Aslında yok o kadar da kötü değil. Ha. Şey. E fare kuyruğundan kocaman ediyorum şu an. Aa. kuyruğundan ne yapıyorsunuz? Kolejen izole ediyorum. Kolejen ya. Ha, kolejen doku. Koleje falan dokucu mı? ya. Tuğba Hanım da dokucu. Ben size söyleyeyim Değil mi? Fahri koyduğundan. Biz al, al, zaten Mıskan Öyle ha. mi? Tanıyor musunuz? Evet. Nasıl biri? Bizim Eli açık mıdır? Evet çok, evet. çok iyi bir insandır. Laboratuvarımızda zaten bizim bir ilişkimiz var. Ee, bizim hocamızın da onlar arasında buradan öğrenci gitmişliği var. Zaten burayı da kendisi çok iyi bilir. Ben de ot türe doku mühendisliği çalışıyorum zaten. Hmm. Hatta evet. ben de sinir dokusu üzerine çalışıyorum. Bir şey sorabilir miyim? Siz az önce fare şey dediniz ya. Kuyruğundan şey izole ediyorum diye. O Aha. fare kuyruğunun geçtiği yerden geçer diyorlar. Ne diyorsunuz? <gülüyor> Öyle bir şey var mı yani? Nasıl ee, yaptınız onu? Bir de nasıl yakaladınız? Laboratuvarda mi, fare mi var laboratuvarda? Alttan mı giriyor? Nereden giriyor? Yok şöyle bir durum var. Bizim laboratuvarımızda e, fare yok. E, şey Gata'dan biz temin ediyoruz. Onlar mesela bazen... Kuyruk olarak ediyorsun? mı temin ediyorsunuz sadece yoksa fare bütün, bütün geliyor? Bütün geliyor? Yok. Karkas olarak büyük... mı geliyor? Sadece kuyruk olarak temin ediyoruz çünkü şu an bizim ihtiyacımız olan şey hani kuyruk koruyan için. Mesela bazı deneylerde hayvan deneylerinde işte fareye e, bir takım işlemler yapılıyor ya da kontrol grubu oluyor. İşlemler yapılanı tercih etmiyoruz çünkü hani kuyruğunda değişiklik değişik olabilir diye. Kontrol grubu zaten açıyorum sadece dalakta bir şeye bakılıyor ya da ciğerler. Satın mı alıyorsunuz cihalde. peki gatadan? Yok orada da tanıdığımız bir hocamız var o sağlıyor. Her şeyinizi etmiyor. tanıdık işi <gülüyor> hallediyormuşsunuz <gülüyor> ya vallahi. Fare kuyruğu olduğunu nasıl anlıyorsunuz peki emin oluyorsunuz? Yani görseniz sanırsınız değil mi fare? Bu fare kuyu yok abi Tabii yani. az önce gördüm ve onun yerine burayı tercih ettim bıraktım. Yani kalkıp geldi. Ya şöyle <gülüyor> büyük ihtimalle. <gülüyor> bedava olması bir yerde başka fareyle ilgili şey, şey Biz bunun kuyruğunu kullanmıyoruz ki diye kesip kesip atıyorlar. atıyorlar. Tabii aynen öyle bir durum var. Zaten atılacak hani öyle bir durum var. biz rica ediyoruz bizim için saklıyorlar. Biz de gidip alıyoruz hani o şekilde. Yani bir fareden olur. 50 tane araştırma yapılıyor. Eğer tabii ki şeyse bilen ellerdeyse. Yoksa biz mesela araştırmaya kalksak heba ederiz. Telefonluk. ama tabii Biz onun kuyruğunu ellerini, ayaklarını hiç sefaitmıyoruz. Kulaklarından da reçel yapıyorduk. <gülüyor> dalak da dediniz ya yayında. Valla uzun süredir yayında dalak denmiyordu. Da i̇yi oldu. Ağzınıza <gülüyor> sağlık. Ne yapacaksınız şimdi siz yaptığınız e, ko ne? Kolojen? E, Kolojen. Kolojen doku ya. Hmm. Evet ben kolajen işte vücudumda zaten çok fazla bulunan bir protein olduğu için doku çalışmalarında da kullanılan bir materyal oluyor. Hmm. Hani normale benzemesi açısından hücreler onun üzerine yapışmayı seviyorlar falan. Benim de yaptığım yapının içinde kolajen var. O yüzden bu izole ettiğim kolajeni gerçi bu bir ay süren bir süreç. Yani bugün başladım da bir ay sonra elimde kolajenler olacak. Öyle de uzun zorlu Tuzlu bir süreç. Tuzlu suya koyuyorsunuz galiba. Siz izolasyon deyince ya. bir de aspirin atın mantık. onun için. Tuzlu su değil, yorgana tuzlu sarıyor mi? ve ya, sıcak. Pardon. Şöyle bir durum var aslında çok basit bir mantık. Yani onu buffer'a koyuyoruz böyle tuzlu su gibi bir şey. Neye koyuyorsunuz? Onun... Buffer, buffer. buffer. E, tampon çözelti diyeyim. Teşekkür e, ederim, koyuyoruz. sağ olun. Onun <gülüyor> yani üstüne bir tülbent, değil. kenarlarına mandal. <gülüyor> Aynı yoğurtta yaptığımız adı. Yoğurtta adım. gibi üstüne de kapatın, Bataryayı sıcak kosunu. <gülüyor> Vallahi. Yani o tarz. Ben, ben Tuba Hanım izolasyon deyince aklımda elinde bir tane köpür, camların kenarına çeyrekli. Ben çekeceğim. de öyle zannettim. Silikon çekiyor. <gülüyor> çekiyorsunuz zannettim ben. Hocam buradan esiyor bakın. Buradan esiyor. Tam bilgisayarın oraya. öyle. Onları ben yapmıyorum. İğrenç ben deyince da. bizim aklımıza onlar geldi. Fare kuyruğunun bilim için o. hizmet eden farenin kuyruğunun nesi iğrenç? Hiç. Yani aslında Tuban. tabii ki iğrenç değil de ben izleyiciler için sabah sabah. Ay, olur mu canım onlar, alırsın. De Dinleyicilerimiz de alırsınlar artık onlarda. Sonuçta onlardan. bilim ya bilim bilim. Kollajen diyoruz biz burada. Dalak diyoruz efendime söyleyeyim. Peki hangi cüce karakter var aklınızda? Ya çok üzülerek söylüyorum yani ben aslında hobbit ekmeyi çok istiyorum ama şey, şey Diddle Devil'ı söyleyecektim Game of Thrones'taki aklıma o gelmişti yani ama bayan olayım? Elif Hanım söyledi zaten. Töpa peki size biraz yardımcı olalım kaç yaşındasınız? Ben 23 yaşındayım. Haa şey eskilerden bir dizi vardı hani böyle. Uçak, uçak, uçak diye bağırırdı. <gülüyor> hatırladınız mı bu değerli düzenizi? Onu hatırlamaz dücemize. ya. Hatırlamaz. hatırlamaz onu hatırlamaz 23 hakikaten. 23 diyor. Falan. 23 diyor işte onu hatırladınız mı diyecektim ama neyse canı sağ olsun. Çayları desin bari. Çayları o demiş sayalım o zaman. Olur bari. mu? Çayları biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> çaylar. Onu da mı bilmiyorsunuz? Biliyorum canım onu Aa. biliyorum. Çayları da, biliyorum. Biliyorum biliyorum. Çok <gülüyor> teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Olursun, çaylar diyen. Çaylar diyen ne diyeyim o zaman? Çaylar diyen Çay Bıyık bıyık. bıyık. bıyık. de bilmiyoruz ayıp oluyor. Olur mu? Yani. Aynı gece şey sunduk. Biliyorsunuz yılbaşı programı sunduk. Hiç bilmiyoruz. Ayıp olsun bize. Onunla şey diyeceğiz işte. Çay değil zıberk. diye şey yok. Bir telefonda alalım. Ondan sonra reklamlarla coşuyalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Mustafa Somuncu ben. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Neredesiniz Öncelikle, şu anda? Şimdi eseri şey yolunda ilerliyoruz. Öncelikle o arkadaşa teşekkür edecektim. Bu ilk bağlanıp fırsat etmek uğruna bizi uyaran evet. Anadolu Buları konusunda ha ne yaptınız artık. alternatif yollara mı yöneldiniz Cihan Bey evet hemen, hemen öyle yaptım Zaten her kötüymüş de yani sonuçta yöneldik. E, iyi yapmışsınız. Vay be ne kadar şey. güzel oldu. Siz alternatif yol dediğinizde ne oluyor? Ben buradan giderim biraz uzun ama rahat giderim falan mı diyorsunuz? Ben Aynen mesela... öyle, evet. Çiftliğe saptık mesela biz oradan aşağı indik. Durduk çiftliğe yere sabahleyin girdim <gülüyor> çiftliğe kokoreçimi yedim geldim yani ne alakalı. Bana da şey gibi Aynen, evet. Alternatif <gülüyor> yol deyince Bana... başka bir yere gidin. Yani oraya gitmeyin. Başka bir yere gidin. Başka bir işinizi halledin. Alternatif Bana da alternatif gibi. tıp gibi geliyor. Alternatif yani. yer de, de, denince aklına onun gelmesi lazım. Yani. Ya Ben mesela eve alternatif yol şey nasıl de... gidelim bilmiyorum. Eve gitmek istiyoruz. E git buradan yere Konya yere yolundan başına. çık yukarıdan aşağı in. Işte. Ya hadi vaktimiz az Mustafa Bey cüce. Yani cüce, e de cüce de. lazım var mı cüce e elinizde? Bu konusuna herhalde bir tek ben giriyorum. Beni Devito diyelim o zaman. Beni Devito. Beni de Devito bakayım. Sayılır mı? Ya? Sayılır. Şimdi cüce matemizden geçiriyoruz. <gülüyor> Eğer yani cüce matemizden. Beklerken söylemişler. Söylenmiş. <gülüyor> Yok söylenmedi. Canım. Söylenmedi, canım. Söylenmedi, canım. söylenmedi. de. Ama ee, Deni Devito bu lafınıza biraz söylenebilir onu söyleyeyim. Cüce Matik'ten tam puan almadı ama e, listeye girmeyin. Cüce Matik geçemedi Cüce Matik testinden o yüzden maalesef. yani Ama Mustafa Bey'in ismini yazdırdık listeye. Deni Devito'yu yazmadık ama e, çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. <gülüyor> tamam teşekkür ederim. Hoşçakalın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Gözetici yazar Bekir Hazar hattımızdaymış sevgili dinleyiciler <gülüyor> şu anda. Günaydın diyoruz kendisine. Merhaba. Ya, Bekir Hazar'dan şarkılar dinlediniz. Hayal Adası'ndaki Cüce Tato. Uçak göründü patron diye bağıran demiş ee, Kenan Bey de listemize ekledik. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Ee, emek yetenek Emek yetenek? Emek kepenek. Emek kepenek. Hoş geldiniz evet, yayınımıza. Hoş. Hoş bulduk. Ee, Neredesiniz Emek Bey? Ben şu anda ODTÜ'deyim. ODTÜ'desiniz. Siz evet. de laboratuvarda araştırma mı yapıyorsunuz? Ne Yok, yapıyorsunuz? Yok. Laboratuvarda araştırma diye masa başında kafa patlatıyoruz. <gülüyor> <Araştırma> <gülüyor> o sizinki yapıyoruz. de araştırma canım. Yani. Evet. Yani. Evet, Sonuçta tabii. öyle. Işte siz sosyal bilimci koşmuyoruz. misiniz? Efendim? Sosyal bilimci misiniz? Evet. Peki efendim. Ne konuda çalışmalar yapıyorsunuz? Aa, genelde Genç işçiler. genç işçiler. Kolay gelsin efendim. Sağ ol, sağ ol. Hemen alın cevabınızı hızlı. Ee, cüceler çok bende. Ee, bir Austin Powers'ın Mike Myers filmindeki şey. Mike Myers'ın Austin mi. Powers filmindeki küçük. Mini mi? diye geçen değil mi? Evet. Cüce düşmanı vardı. Hı hı. Başka söylemeyeyim. Yok bir söylemeyeyim. söylemeyeyim. Bir, bir tane söyleyeyim. söyleyeyim. Bir Çünkü çok, tane. çok telefonumuz var. Tabii tabii. tabii, tabii. Cüce Aa, benden abi. sorulur dediniz. Çok teşekkürler bu sloganla koyduk listemize. İyi çalışmalar diliyoruz <gülüyor> size. Zeynep Tarkan çok fazla cüce göndermiş bize. Warwick Davis. Ondan sonra. Ama sayma sayma. Warwick Davis onları. yeter valla hakikaten de. Yeter, tamam. Life is too short'ta harikalar yayın edicilerimize da buradan şey yapalım. İmbrouş filmindeki cüceyi söylemiş Mustafa Ali Bey. Ben orada oturuyorum. Ee, var tabii tabii. orada var, da çok zaten. değerli bir var bir rüş. Günaydın Aha. efendim. Şahane film. Günaydın. Kimle görüşürüz efendim? Ben Özge. Özge hanım neredesiniz şu anda? Şu anda evdeyim ee, İlk defa uyuya kaldım bu sene uyum karyem dedim. Geçmiş bu senenin ilk uyuya kalması İlk uyumustu evet. mu? Bu sene dediğiniz Aklına... eğitim öğretim Sederiz. yılı mı? Eğitim öğretim yılı aynı zamanda bir ortaokulda stajı kaçırmış olmanın verdiği bir öğretim adayı adaylığının kaçırımı da diyebiliriz. Bayağı, <gülüyor> bizim kafamız için çok karışık. Çok karışık bizim <gülüyor> kapasitemiz için Özgen. Cücenizi alalım biz buyurun. Ben e, bir cüce sürüsünden bahsedeyim. E, şu klasik olan Charlie'nin çikolata fabrikasındaki Unpalumpalar. Unpalumpalar. Ama klasik tekinini diyorsunuz değil mi? Yenisini de diyorsunuz. Evet. Klasik tekinde aslında hepsinin suratında e, bizim bu Çaylar diyen amcanın ve e, Game of Thrones'daki amcanın e, karakteristik özellikleri karakteristik var. Karakteristik özellikleri var. E, sanıyorum ki onlar hepsi aynı şekilde hani cüce. mm dediğimiz e, nasıl diyelim? E, şeyin durumun etkilerini taşıyorlar onların zaten hatta bu Warwick Davis'in dizisinde şey diyorlar Warwick'e sen gerçek cüce de değilsin ellerin büyük senin falan filan diyorlar öyle bir dünya içinde Harry değişik, Potter'da da özelliklerle... vardı değil mi Warwick Davis Warwick Davis, Davis, Davis müzik Harry öğretmeni müzik öğretmeniyim değil mi tamam <gülüyor> çok teşekkürler efendim görüşmek üzere iyi günler hoşçakalın E.T. demiş Erdem Bey E.T. mi? E.T. de yani versiyonu Buddy. Erdem de askere gidecek diye artık sallıyor. İyice sallamaya başlıyor. R2-D2 da olur demiş. Aklına gelir soru Erdem Bey bu da saymış. girer ama. R2-D2 sayılamaz. O niye sayılıyor? E.T. sayılmıyor da o r 2 d niye sayılıyor? r 2 d aslında hakikaten o filmde cüce titlemesi Yani bir tek o gözünü vıt diye açılıp çay getirmediği kalıyor. E.T. de öyle. getirsin E.T. filmi cüce ile çocuk arasındaki farkı bize anlatan filmdir. Cücüğü yani kraydılar. karıştırmayın doğru. E değişik neydi? okumaları e açık. Iti'nin e anası babasını görüyor muyduk en sonda? Iti'nin e analığı vardı. <gülüyor> <gülüyor> onda Süt annesi Süt annesi yani. Süt annesi oynuyordu. <gülüyor> günaydın. Merhaba günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ali ben. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Neredesiniz Ali Bey? Valla işime ulaşabildim ve işimi bıraktım sabah. Eşim Oradan ve geldim. işim dediniz yani. <gülüyor> i̇şi ile işi arasında kalmış bu sabah Ali Bey. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız işinizi tercih ettiniz galiba mesai saatlerinde eşi, işinizi sonra işinizi mi tercih ettiniz aynen öyle mesai saatlerinde işim bu gizem çözüldüğüne göre cücenizi alalım efendim <gülüyor> Ben ee, Jackass'teki ee, Weeman diyecektim. Ha, Aa, evet doğru o da. O da o Çok teşekkürler efendim. Rica ederim. Çok İngilizce. sağ olun. Çok şey. telefon var o yüzden şey Çok telefonuz var evet dinleyicilerimiz. dinleyicilerimiz şey, millet şey, yüceyi açmış ya. Beni sevmediler galiba hemen kapattılar diye düşünmesin dinleyicilerimiz. Öyle bir şey yok. Ee, Keloğlan filmindeki cüceyi söylemiş Kerem Bey. O kim ya? Cüce Memdu. Ha olur tamam. Günaydın hmm. efendim. Merhaba günaydın. Kime görüşüyoruz? Gizem ben. Gizem Hanım, hemen alalım cücenizi. Şey, e, Pire Ferhat vardı, hatırlarsınız. Pire Ferhat. Televizyonlardaydı ki ben. Evet, doğru. Evet, onunla bir de bu çok uzun boylu olan Halil İbrahim'le hep yan yana gelirler. Rahmetli Halil Kedi İbrahim. İbrahim'in oğlandakini söyleyecektim. Onu şimdi okudunuz. Evet, onu şimdi Cengiz Bey de söylemiş. Ee, Pek çok tweet'te de vardı. Pire Ferhat cüce miydi yoksa Güzel Halil İbrahim'e göre mi kısaydı? Yok canım. Yok, cüceydi. Ha cüceydi, cüceydi değil mi? Tamam, cüceydi. tamam, tamam hatırladım. Tamam. Bir de sizin meşhur cüceyeyim şarkınız var. Onda fali söylüyor galiba. Konuşur, belki o şarkıyı da söylemeyen bir tek Fahir'di. Çok teşekkürler Oktay ve benim adıma taburla teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fahir'in askerde olduğu bir dönem. Evet ama kalbimizde hep o vardı. O Siz onu herhalde hissettiniz. Öyle hissettim. Peki, çok teşekkürler efendim. <gülüyor> bir de Ferhat'a Görüşürüz, hoşçakalın. Ne günlerdi be Oktay o zaman? Ya bana da bu ya arada cüce mi demeye getirdin? Bross Market'e falan hep biz giderdik. O dönemde e ben askerdeyken... <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim. Tam birbirimize tavır yaparken aradınız. Siz bize tavır yaptınız çok güzel oldu. <gülüyor> James Bond'da cüce <gülüyor> mi vardı ya? Sinan Bey onu söylemiş. James Bond'da da cüce var. Olmaz <gülüyor> olur mu Oktay? Ninek. Ninek diye cüce var. Bu arada hanımefendi. Ninek. Özür dilerim. Hanımefendi çok özür dileriz. Evet, Sohbetimizin evet, evet. ortasında. <gülüyor> Buyurun. E, Adınızı alalım. Adınızı alalım. Suna. Suna Hanım. Neredesiniz şu anda evet. Suna Hanım? Şu anda TRT'nin olduğu yerdeyim, orandayım ben şu anda. TRT'nin olduğu, evet. Yiğit'in harman olduğu yerdesiniz. Ne Aynen. yapacaksınız Sunan Hanım orada? Görüşmelerim var, onları yapacağım. Ne görüşeceksiniz TRT Dizi mi? Yok var? hayır ben e, çim gübreleri e, üzerine çalışıyorum. Ne üzerine? Çim gübreleri. Çim gübreleri. Ben de çim cüceleri anladım Garten Ziverkler. Ben, ben de direkt değil. konu verince bu kadar net konu vereceğinizi evet. düşünmediğim için şaşırdım. Çim gübresi. Onlar da meşhurdur ama, onlar ama onları da göz ardı etmeyelim. Çim cüceleri mi? Evet. Doğru. Doğrudur. Evet, doğru, Doğrudur. Onları cüce... da söyleyeceğim onlar değil. Ne o zaman? Bu Star Wars'ta Artu 2 içinde bulunan cüce. ismini bilmiyorum. Artu 2 d diye geçer efendim o. Artu 2 içinde ha şey diyor yani. İt cüce evet, diyor. Evet evet evet bu ufak ıı, mavi robot vardır ya Star Wars'ta. Hı -hı, biliyoruz efendim onun içinde Hı -hı. cüce mi varmış? evet. Ben de çok şaşırmıştım gördüğüm zaman. Onun içinde cüce varmış. Peki çok teşekkürler efendim. Biz onu gerçekten robot sanmışız. <gülüyor> Ama 25 ayırı. senedir. İple çekiyorlar falan. Onun ayaklarını nasıl şey yaptılar? Pıtı pıtı pıtı aşağıdan üstü. Vader'ın içinde adam olduğuna inanıyorsun da. <gülüyor> Doğru. Arthur için. içinde mi adam oldu? Suna Hanım <gülüyor> çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. bir kere ederim. daha birbirimize düştük. <gülüyor> Ya ben hiç öyle düşünmüyorum. Onu iple falan çekiyorlar. Yani gerçek robot Görünmez olmadığını ip, az yani çok Hem kesiyorum. cüce bağlıdır, hem iple çekiyorlar. Misina değil mi? Görünmez Mis... ip. Misina, <gülüyor> Misina cüce koymuşlar hem gene iple çekiyorlar. <gülüyor> Ona da bir eğlence olsun. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben Çağlar. Çağlar Bey hoş geldiniz. Buyurun Çağlar Bey. Size küçük alalım. bir armağanımız var. Kabul buyurun efendim. İstersen evet, çağlar, çağlar, çağlar Çağlar yerinden oynar oynar. <gülüyor> Hoşunuza gitti değil mi Kabul, Çağlar Bey'iniz efendim? Hiç beklemedim öyle ya, çok şey. Ya size sürpriz ederim. olsun diye. He, ben Buyurun ben. cücenizi. Benim cücem şu ilk başta filmlerimden... E, Çağlar Bey'in yeni <gülüyor> romanı. Benim, Benim cücelerim. <gülüyor> cücelerim. Aa var öyle roman. Var mı? Kimindi ya? Bir kadın yazarımızın bir neydi? Kadın? Elif adı. Şafak mı? Değil değil. Daha Cüce ya. ve ben diye bir şeyi var. Ne Çağlar Bey sizi dinleyelim ben orada bakayım. Çağlar'ın çocuktasında anılan e, bir söylendi. Hayır o eskisini söyledi dinleyeceğimiz. Ee, Çağlar Bey yenisini söylüyor galiba. Eee Prototyp'la Dipro Di an... diye işte geçiyor şu anda. Hatta Big Fish'te de oynamış. Evet tamam doğru Big doğru. Big Fish'te de oyna ha o söylenmedi. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Onu da ekledik listemize. Leyla Erbil'in Cüce diye kitabı var. O yüzden Teşekkürler e, o Çağlar... Paylaşım için teşekkürler. Çağlar Bey'in ikinci şey olacak bu Cüce ve Ben <gülüyor> İkinci kitabı devam niteliği. Kral ve Benden sonra da üçüncü olacak Günaydın efendim Günaydın kimle görüşüyoruz? Ee, Zeynep ben Zeynep Hanım hoş geldiniz neredesiniz ee, şeydeyim, Kızılay'dayım nüfus müdürlüğünü arıyorum sonunda buldum Peki. Çankaya nüfus müdürlüğü mü hemen Sakarya'nın girişinde Evet evet oradaymış başka bir yere gittim inşaat halindeydi Ne yapacaksınız kimlik yenileme mi Yok, maalesef çok alakasız bir şey. Bu kaplarınızı çok kayıt örneği alacağım Şengen vizesi için. Ay, şey. Kolay gelsin. Hangi Neden? ülkeden alıyorsunuz? Almanya. Vay, Almanya, acı vatan. Vallahi en, en zor işiniz. En pisi, Aa, en pisi. Daha da zor çünkü e, Almanya'da şeyim var, kriminal kaydım var. Ha, i̇yi, tam i̇yi, olmuş. Tam. <gülüyor> ne yaptınız de, Almanya'da? Ülke yasa dışı yollardan girmeye çalışırken şıkla dışı edildim. Şimdi bu sefer yasa içi yollardan mı girmeye çalışıyorsunuz? <gülüyor> Ama İngiltere'den trans geçiyordum. Kutu taktığı alan yokmuş. Beni hey. e, gözaltına aldılar. Ha ne öyle salarda. şey de, de Şener Şenarşen ile beraber kamyonda girmediniz yani. Yok yok girmedim. Ha, öyle öyle transit vize almanız. Transit vize almanız gerekirken almadan geçmeye çalıştığınız için. Ama bana. haberim yoktu yani öyle. Şeyden. Canım, nereden bileceksin? Haberim yoktu ve benimdirmiş. demiş. <gülüyor> Çok kolay gelsin. K kriminal dinleyicimiz Zeynep. bundan sonra ben kork. Keşke söylemeseydiniz yani. Almanya'da sabıka kaydım vardı Ne dediğin orasını karıştırmayın deseydiniz biz gözümüzde neler canlandıracaktık şimdi. Çetemiydi şey neydi? <gülüyor> Kesin olurdu. Vallahi çok, çok, harcadınız yani. Ama fazla. zaten kriminal kaydı olan kaç tane tanıdınız. Uluslararası yani? bir de kriminal kaydı var ya. Evet ya. Ama ben yolda çok havalı ülkeye yasalış yollardan girmeye çalışıyorsunuz. He ondan sonra <gülüyor> açıklıyorsunuz işte transit vizyon yoktur. Karıştın <gülüyor> mı onu deseydiniz bize? Vallahi bir, bir, aklınızda olsun, olsun bir tane. Olsun yine pasaportunda kriminal kaydı olan kaç kişi var ya? Doğru. Yani davetiyeyi garantilediği gibi bir şey. Çünkü <gülüyor> yani öyle bir şeyi, hükümlüleri topluma kazandırma gibi bir şey oluyor. Yani salonda toplayalım. Bence Zeynep <gülüyor> Hanım'ın şansı çok yüksek. Hemen alalım cücenizi. Tabii cüce söylemesi hey, lazım. Fırat, cücem akıştan geçer mi? Bana cüce gibi geliyor. Fırat mı? Fırat. Ha Fırat. Fırat kim ya? Fırat falan. Ah dizelim. Oğul Soylu. O, evet. o yaşutlarından kısa bence geçer. Allah'ım ya repim ya. Tamam doğru geçen. Tamam dizelim. <gülüyor> tamam, teşekkür ediyoruz. Sevgili Hoşçakalın. dinleyiciler cücelere kısa bir Ara. Modern sabahlar. Modern sabahlar dolu dünyamızda sinemanın, televizyonun meşhur cüce karakterlerini öğreniyoruz sizlerden. Telefonumuz 210-30-30, Radyo türün 96. özel gösterimi. O bit, beklenmedik yolculuğa davetiyeler veriyoruz ee, ve telefonlarımızı arka arkaya arka ekliyoruz. Arka arkaya telefonu almadığından önce hızlıca şey yapalım mı? Kenny Baker'mış, Arthur Ditto'nun içindeki cüce. Zeynep Hanım'a teşekkür edelim. Hı hı. Ee, ondan sonra bir davetiye savaşı var. Almanya'dan vize alacağım uzaya giderim demiş Erdem Bey şey, Emrah Bey. Ee, İsviçre kimyager cüceleriyle ünlüymüş. Gnome. <gülüyor> Norveç'te de balıkçı cüceler var. Gnome mu? Gnome. Gnomelar gnom. gnom. gnom. şey, gnom. gnom, gnom, gnom, gnom. şey ya o... Folklorun da geçen şeyler. Simya ile uğraşan bir falan. Bir Şengen vizesi konuşulmaya başladı. <gülüyor> Lütfen aranızdaki konuşmalara et modern sabahları dahil etmeyiniz. Şengen <gülüyor> vizesinin ayrıntıları için modern sabahları takip gibi. O ayrı bir konu. Var. Hiç have you ever Şengen vizesi sorumuzu ayrı bir zamanda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? E, Duygu Kepinik. Duygu hanım hoş geldiniz. Biraz önce emrime eredir. Var mı bir akraba alınız? Hayır. Ah, yok, yok benim size... soyatlı. Buyurun. Emek Bey'le alakanız yok evet. mu? Emek Bey. Hı. Evet, Emek Bey'le var. Ha ha işte. var mı? Neyiniz olur? Eşim evet. oluyor. Beyim oluyor. Aa ne kadar güzel. Eee, ben Cemal ile şeyiniz var mı? O da kayınpederiniz evet. mi oluyor? Evet, uzak kayınpederim oluyor. Aa ne kadar güzel. Ha <gülüyor> saygılarımızı iletiniz. aile buluşmasında. Evet. Buyurun Duygu hanım, söyleyin cücenizi e, aşk gemisi Tatuk. Tattoo diyorsunuz. Evet, tattoo mu ta, ta, tattoo mu? Tatü, tatü diye ben tatü, hatırlıyorum. Öyle biliyorum. Sizin yaşınız kaç Duygu Hanım? E, 80 doğumluyum. 80 doğumlusunuz. Yok. <gülüyor> yok pas. O yok. da yetişmemiş yetişmemiştir. Siz canlı görmediniz değil mi? Sadece e, canlı dediğim yani televizyonda izlemişliğiniz yoktur büyük ihtimalle. Var. Var mı? <gülüyor> evet var. Anneniz o zaman geç yatmanıza izin veriyor. Ne kadar şanslı <gülüyor> evet, bir çocuktur. Evet. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. Anam. ay haye da ne güzeldi. la Boat dinleyesim geldi. Boat. Hmm. oradaki kadın nasıldı ama? Bir de doktor vardı. O da çok tatlı bir adamdı. Sen, sen de aşk gemisini söylüyorsun. Hı -hı. bu macera adası mıydı bu? Hayal adası. Hayal adasında tatı vardı. Ama ha, de aşk gemisi. Macera gemisi. Macera gemisinde Aş... de bir cüce vardı mı O kadar müstehri vardı. Orada, doktor. Dok o şeyin doktoruydu ya geminin doktoru. Geminin doktoru. O. Geminin kadrolu doktoruydu o ya. Ne oldu? <gülüyor> Dizilerdeki kadroları soralım <gülüyor> <bir gün. gülüyor> Vallahi Valla Master Yoda. Master Yoda'ya Canberk Cüce demiş. Yo, Yoda, Lütfen Cüce. alın bu Can, Canberk'i alın. Size. Cüce'nin bile beline gelen adam o. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nazım ben. Nazım Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hemen alalım Cüce'nizi. Söylendiğimi bilmiyorum ama Webster. Webster Aa, Aa, helal olsun doğru ya. ya. Vallahi bravo. Çok teşekkürler efendim. Bir şey değil. Webster çocuk muydu, cüce miydi? Cüce Nazım miydi? Çocukum cüce Ama yani cüce çocuktu tabii. Hep çocuk kaldı. Evet. Oğlum Yok, ya, Kazakalı adam şeylere bak. 25, adam 25 baş... yaşında falan Kaliforniya valiliğine aday olduğu falan filan Öyle oldu. Mi? Yalan Öyle dolan, mi? dolan oldu. Hep bunlar yaşandı. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek um, üzere. Bir şey değil, i̇yi yayınlar. Tamam. İyi teşekkürler. Teşekkür aynı dönemde ve olan bir başka cüce oyuncu vardı. Geçmiş yıllarda kaybettiğiniz. Evet, Webster'la karıştırılıyordu değil mi? Ülkemizde evet çok karıştırılıyordu hatta onun için özel yayın yapmıştık ya bir Neden? şey diyeceğim <gülüyor> yoda cüce mi ya yoda, yoda, cüce. Cüce. yoda cüce, cüce o da cüce o bir tamam. de tabii yaşlılıkta başka... kemik elimesi olmuş başlı başına şey olmuş. evet yani ben öyle biliyorum onu da başlı başına çok bir, bir şey, şey değil de... mi yoda ya e kulaklar et cüce olarak kabul ediyorsun da Ama... yoda master diye mi şey yapıyorsun onda da o zaman gross markete git günaydın efendim. Neyi? Kusura bakmayın tam tartışmanın ortasında bağlandık size. <gülüyor> Tek taraflı bir tartışma olsa da var da öyle bir tartışma. Buyurun. Ben, bölmek ben bölmek istemedim aslında. Biz kimle görüşüyoruz? Bahri Bey. Bahri Bey hemen alalım cevabınızı. Ee, birisinin içerisindeki bir cüce sayılır mı? Cazda. Artun Ito derseniz sayılmaz. Yok. E, Toto Likol'un e, Gerçeği Çağrı'nın ilk versiyonunda adamın içerisinden çıkan cüce vardı bir tane. Adam içinden Adam çıkan içinden cüce çıkan sayılır mı? efendim. Sayılır. Sayır. Yani Sayır, sayılır. Arnold'un içinde cüce mi varmış o muymuş? Ülkemize... tabii o birazcık makyajda ama yani cüce seçimemesi. <gülüyor> tabii, tabii tabii. Tabii ki. Tabii. Yani. Sayılır <gülüyor> efendim. Gerçeğe <gülüyor> çağrı olarak ülkemizde gösterilen Total Recall. Nasıl zindeki. Arthur Duton'un içindeki cüce Sayılıyor. görünmüyor da makyajla robot yapıyorlar. Ee, burada da tam tersi. Peki Bahri efendim Bey. görüşmek üzere. Tamam teşekkür ederim. Görüşürüz. Cüce. Ya herhalde hiçbir problem Ne? Aynı dönemin filmlerinden. Şey, kimsenin aklına gelmez o yüzden rahatlıkla söylüyorum. Bu Mad Men'in bir tane adamın tepesinde oturan uca vardı. Onun bir de komik ismi vardı. o bi öyle bir şeydi. komik isimler. O Hoşça kalın. yaba Evet devam efendim. Alo iyi yayınlar. Teşekkür i̇yi yayınlar efendim size de sesiniz o kadar net geliyor ki biz mi size bağlandık Siz de başka bir radyoda yayın yapıyormuş gibi. Veteriner Bahadır, Bahadır mısınız ben, siz? Bahadır ben. Veteriner Bahadır değil kıllı kıllı kıllı kıllı. <gülüyor> valla sinir oluyor Bahadır Bey sana. bir gün Yok çıkışta... değil ben kıllarımı çok seviyorum açık söyleyeyim. Dövüşecek. Ben... Yok ben sonsuza kadar böyle kalmanız için bunu söylüyorum zaten. <gülüyor> Hiç sorun değil valla kıllarımdan çok memnunum. Tamam kıldı o zaman, o zaman biz Bahadır de çok memnunuz kıllı Bahadır. Buyurun gücenizi <gülüyor> alalım hemen. Her Potter'daki bu banka var ya Gringotts bankası. Aa, Aa, evet Goblinler ya. oradaki Goblinler doğru. Oradaki cincüler evet cin aynı cüceler. zamanda. Okulun hani müzik öğretmeni gibi bir cüce daha var. Evet, yani onu söyledik. O söylendi. O söyledi. Söyledik. Ben bankadaki bu cincücüler nesiyle bu ünlüydü? Dikkatiyle mi? ünlüydü? <gülüyor> titiz çalışmasıyla <gülüyor> mı ünlüydü? Nesiyle? Sır saklama etiketleri. Sır saklama. Tamam. Teşekkür Aha. ederim. Bayıldım. Güvenilirlikleriyle <gülüyor> ilgili. Evet. Tamam. Cincücüler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Çünkü bankacılıkta güven esastır İki tane cincücü dostum olsun. Valla 40 milyon dolar. Ve 10 lira borcum olsun. Zaten öyle şey. Filmin afişinin altında da yazıyor. İki cincücünün bildiği evet sırdır. Çünkü sır saklanırız. Evet. Yani, evet. Çok iyi. <gülüyor> Özellikleri var. Bir telefon daha son, alalım. Son, en son son. En son sonu alıyoruz Petit sevgili dinleyiciler. Tit tit titleriyle cüceler. Günaydın. Alo günaydın. Kimle görüşürüz efendim. Ya ben Murat, Ankara'da. Murat mı, evet. Burak mı? Murat. Mı? Ee, Murat. Evet. Ee, bilmem hatırlar mısınız çok eski zamanında bir Türk filmi e, Pamuk Prenses 7 cüceler. Evet. Meşhur Eskişehirli yedi tane cüce vardı. Eskişehirli cüceler. Eskişehirli cüceler değil mi? <gülüyor> Tamam evet. galiba benim anneannemin anlattığı oydu. <gülüyor> i̇şte o kadar Eski. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> Görüşmek üzere. Tamam. Yalnız programımız başa döndü. O yüzden programımız <gülüyor> bitti, bitti galiba. Çünkü evet, kadar... Bey'i 7 cüzeler diye açmıştı. Evet, evet. Yıllar, Yıllar yıl öncesinde tamamlandı. biliyorsunuz çemberi <gülüyor> kapatmak. Çember kapanmıyor diye bize bir eleştiri gelmişti. Bugün işte <gülüyor> programımızın geldiği nokta. Sonra çemberi <gülüyor> kapattık sevgili deyizler. Işte. Kapanan çember sayısı 1 Ve şanslı <gülüyor> isimleri e, Şanslı ismi bugün zamanı. arttıralım ya 2 dedik de arttıralım Arttıralım tamam Ya ha. bir şey diyeceğim bu tartışma e, Tekrar açmak istemiyorum ama e, Yoda cüce olmaz diye tweetler geliyor Onun ırkı öyle Bir de Arthur O zaman ET onunki... e. de cüce olmaz Onun da ırkı öyle Ama ET filmi bize cüce ile çocuk arasındaki Farkı ve dostluğu bu farka rağmen Oluşan dostluğu anlatmak için yapılmıştı Oktay da aklı şimdi ona da diyecek. Yoksa şey. uzaylı mıydı ya? Vallahi bu Bir tartışmadan... çocukla bir uzaylı mıydı? Yani gideceğimi... o, da ola, o da olabilir çünkü. Hayır. Son iki dakikamız. Biz şey yapalım. Twitter'dan kaç kişiye verelim? Twitter'dan da verelim. Twitter'dan mı? Twitter'dan da verelim. Buradan da verelim. Elimizde. Birkaç tane de elden verelim. Elden verelim. <gülüyor> <gülüyor> yani satalım. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler anlarsınız ya. Şimdi şeye verelim bak. Buradan başlayalım. Tuğba Hanım'a verelim. Çaylar dedirttiğimiz zorla. Evet doğru. Tuğba Hanım evet. ne için aramıştı bizi? Tuba Hanım Tuba genel aramıştı. bir iş başvurusu için aramıştı. <gülüyor> Şansına bunu kazandım. Fare Tuba kuyruğu diyen. Yok fare kuyruğu diyen. Mayalayarak doku yapan Tuğba Hanım. Hı -hı. doku yapan Tuğba Hanım da e, ve eski ex comicdi dediğimiz e, eski hükümlü daha doğrusu e, criminal. criminal criminal zeynep onun çünkü dışarıda bağlantıları vardı o zaman şey zeynep'e de verelim twitter'dan bize pek çok bilgiyi aktaran Twitter zeynep, zeynep. takını da verelim evet twitter'dan bize ulaşmış olan ondan, ondan sonra, sonra etti mi sana 3 Üç. Evet devam et. Bir hayal tane... Adası'ndaki cüceyi kim hatırlatmıştı bize? Hayal Adası, Hayal Adası. E, o zaman isterseniz bir taşla iki kuşu vurup e, kepenek çiftçisine de verelim. Kepenekler. Emek, kepenek ve e, değerli eşi. Onu abi Duygu iki kepenek. sayalım ama listemize bir göster Bir yazalım. <gülüyor> sonra onu tamam. da verdik. O ona zaman ona verdik. kadın, Hanf tarafın, Hanfendi, kadın tarafına verelim. Çünkü Bence becidir. erkek tarafına verelim. Yok kadın tarafına verelim. Kadın tarafına bence verelim. Bence erkek tarafına verelim. Çünkü beyefendi, emek bey Cüce benden sorulur demişti. Ama Duygu Kepenek de... Aşk gemisi demişti hiç alakası olun. <gülüyor> yani aşkı gündeme getirmişti ve kanal olduğu için duygu, duygu anlama vermişti. Sonuçta aşık bir kadından bahsediyor O zaman şeye de verelim madem o ağzımızdan çıktı. Ağzımızı seveyim evet. Ee, Kenan Bey Twitter'dan Kenan Bey verildi. Kenan Bey Twitter, Kenan. Cüce. Bir de kim dedi cüce diye burada. <gülüyor> Ulan herkes cüce dedi kim ne dedi. Tatı <gülüyor> tatı diyen cüce ya. <gülüyor> şey severim peki. Ee, hani Kenan Gündesi Bey Harry Potter'a şey diyordu ya. Hadi Bey bana söylemek istediğiniz son bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> Onu cincire diyoruz işte. Cincire diye mi geçiyorum? Tamam, cincir. Zaten beş şifte cincir. verdik. Ha, o ayrı ırk değil yani. Allah Allah ne kadar. Niye bu yoda'ya bir ayrımcılık yapıyor? Yok efendim bilgeymiş. Hadi oradan. Böyle bilgelik olmaz olsun. Ya biliyoruz. bilgeliğiyle alakası yok. Sen esas ayrımcılık yapıyorsun. Bilge diye ayrımcı yapıyorsun. O zaman... Bilgeliğiyle alakası yok. Adamın ırkı... O, o zaman cincicelerin de ırkı öyle. Birisi cincir. daha yayında cincir ırk cincir. derse vallah'a <gülüyor> Allah Allah ya. Sırf bilge diye adama nefret kusuyor. Böyle bir şey var mı? Tamam. Kim ve nefret tohumlarına burada ayırdığımız köşenin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saate yeniden birlikte olacağız. Hadi kapatın. <gülüyor> <gülüyor> bir mükemmel bir gün olacak.